772, numaralı konu, Hazreti Ali'nin nimetin artışını şükre bağlaması, evet, Hazreti Ali şöyle buyurmuştur, nimetin artışı şükre bağlıdır, şükür arttıkça nimetle artar, bu ikisi aynı ipte ve yan yana bulunmaktadırlar, kuldan gelen şükür kopmadıkça Allah'tan gelen artış da kopmaz, Hz. Ali şöyle buyurmuştur, Allah Teala şükür kapısı açık bulunduğu müddetçe nimet ve rızıkları artırma kapısını kapamaz, bunun gibi dua kapısı kapanmadığı sürece icabet kapısını, tevhidine,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 Yine kolaylıkla dışarı çıkaran hiç kimse yoktur ki onun üzerine şükür vacip olmasın, Hazreti Ebu Bekir'in kızı Esma, oğlu Abdullah bin Zübeyir'in şehit edildiği gün, Hazreti Peygamber'in kendisine vermiş olduğu bir şeyi kaybetmişti, Esma onu aramaya başladı, bulduğu zaman da oğlunun şehadetine rağmen sevinç içerisinde secdeye kapandı.